Yeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında benden Zutkuler'le birliktesiniz. Ee... Evet, pardon. Merhabalar. Ee, yeni bir Yeşilçam Arkeolojisi'nde benden Zutkuler'le birliktesiniz. Ee, bu hafta yine değişik bir e, konumuz var ve çok değerli bir konuğum var. Semra Uygun. Aloha. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar. Ee, ...Semra'yı uzun zamandan beri aslında Yeşilçam Arkadaşlar Programı'na davet etmek istiyordum ben. Ee, çünkü e, çok farklı yerlerde hep yollarımız kesişti. Peki Mesela Semra uygun kimdir diye sormak isteyenler olursa... E, ...kendisi hem müzik yazarı hem sinema yazarı hem de bir DJ. Ee, Okudunuz pek çok dergide özellikle mesela Karga Mecba'yı örnek olarak verebilirim. Onlar da Semra'nın yazılarını çoktan okumuşsunuz diye düşünüyorum ama... Oldukça e, geriye gittiğimizde bir yolumuzun kesiştiği yer Stüdyo İmge'ydi mesela. Evet ilk. Evet oradan ondan sonra e, öteki sinemada. Ee, sinematik Yeşilçam'da. Sonra evet beraber. Unutundan devam bir yerlerde aslında yolumuz kesişiyor. Evet. E, şöyle diyebilirim Semra gerçekten bu listelerin. Yani böyle şimdi bir sürü site çıktı efendisi. aslında. <gülüyor> bir sürü site çıktı. Yani son evet. 3-4 yıldan beri. Onlardan önce e, bu eleme olayını oldukça çok yapıyordun. Evet evet. Daha öncesinde yapıyorduk. Şu Fark... an artık çok popüler oldu. E, farklı konularda Onun için hani ben, evet dediğin gibi listelerin efendisi mi değilim? mi? Yok canım demeyelim. E, yani birazcık aslında bu 10, 14 Şubat sevgililer günü. E, Hı -hı. Hani senin bir radyo programı yapmak için aslında bahanemiz de olmuş oldu. Hani, evet. E, i̇şte Yeşilçam'ın o entelakalı dolu ya da romantik aşklar üzerinde de böyle bir konuştuk biraz üzerine sohbet ederiz ama hani ben uzandan biri seni sohbet seninle sohbet etmek istiyorum çünkü e, hani bir yazar olarak da beğendim e, bir yazarsın ve seçtiğin konular benim için oldukça ilginç sana bir de e, bir canlı yayında bir, bir şey söylemek istiyorum teşekkür de etmek istiyorum e, bizim sinematik eşici çam sitesinde yaptığımız o araştırma içerisinde en fazla okunan yazılardan bir tanesi e, isim annem Semra, Semra Özdamar. Özdamar, evet. ve çok ilginçti Semra Özdemir üzerine çok az yaz var Evet. Ve özellikle hafta sonu, bilmiyorum neden, e, böyle büyük rakamlar rakamlara ulaşıyor. Hı hı. Böyle çok ilginç bir şey. Devamlı böyle ilgi duyulan bir yazım var. Mesela ben Gaffari, Cihangir Gaffari üzerine yazdığın yazının çok daha ilgi çekeceğini düşünmüştüm. Ben evet, de, evet. Ama Semra var. yani seninle özleşmiş durumda gibi bir durum var. Benimki, evet. Ben ciddi söylüyorum çünkü yani. İsim annem zaten. Hani öyle bir bağımız var onunla. Ee, benim ismimi koyarken işte babam... Babam sınıfta kaldığından etkilenmiş. Oradaki Semra Hoca'dan. Oradan. <gülüyor> oradan oraya... evet, Sonra da dol olmuşum. <gülüyor> evet şimdi ama e, yazar ismi olarak Semra Dolu kullanıyorsun genellikle. Ya mi? genelde onu kullanıyorum ama hani resmi olarak Semra uygun tabii ki. Hani Hı. o da e, resmi yazılarda, <gülüyor> e, popüler olmayan yazılarda geçiyor. Anladım. Efendim bugün dediğimiz gibi 14 Şubat olduğu için hı hı. birazcık Yeşil Çam'da işte ne aşklar yaşanmış biraz onları üzerine sohbet ederiz ama kendimizi irdeleyin dedim hani öyle sonuçta burası burada yani bugünkü programda böyle masaya yatırıp e, birebir işte Yeşil Çam'da kim kimleymiş onların aşkları neymiş onun gibi bir incelemeden ziyade birazcık hı hı. daha böyle bir genel bakış atabiliriz diye çünkü sonuçta e, kısıtlı bir süremiz var evet. yani çok da hani böyle ciddiyet yerine birazcık daha böyle e, konunun hani e, keyifli kısımları. Bizler nasıl görüyoruzuna bakmak da bazen ilginç olabiliyor. Hani Aha. arkeoloji dediğimiz zaman hani biz programın ismini arkeoloji koyuyoruz zaman... bilim dalı olduğu için ve çok ciddi denebilir ama aslında onun içinde yatan onun altında yatan bir de böyle bir araştırma ruhu var benim o beğendim amatör bir araştırma ruhu da var e, onu da her zaman için ben e, hani bir şekilde altını çizmek gerektiğini düşünüyorum çünkü öbür türlü hani bugün işte sinema bazen öyle bir durumlar yani Deriz ki işte Tosun Paşa çok güzel film. Hı hı. Niye öyle film çekilmiyor? Ee, o, o filmler hem seyirciyi kazanmışlar hem de çok kaliteli bir yapım yapmışlar. hani evet. Birazcık da öyle bakmakta fayda var. Her şey hani. <gülüyor> Biraz neşeli de bakmak gerekiyor. Bence de. Ee, bugün hani özellikle e, sana bırakmak istedim bir şey. Film ee, seçimlerini. Evet. Ya bir de e, şimdi Yeşilçam genelde aslında aşk üzerine ya hani evet. o yüzden <gülüyor> melodramlar olduğu için e, bugüne çok yakışacak bence bu konu. E, Yeşilçam'a yani sevgililer günü ve Yeşilçam çok bağlantılı. E, ben e, önce Yeşilçam'ın en unutulmaz iyi havalı <gülüyor> e, çiftlerinden bahsetmek istiyorum. E, aslında şöyle bir liste yaptım. Notlarımla geldim bu arada. <gülüyor> hoş, gel hoş geldiniz. Evet, ciddiyet var yani. Ee, Tarık Akan ve Gülşen bu bir kolundan bahsedilir. Ee, evet ilk başa gava o. Evet ama bence e, hayır. Öyle ee, mi? Tarık hmm. Akan ve Adile Naşit kesinlikle. Aa evet evet. <gülüyor> Şeyi bile var şarkısı vay benim elektrikçim elektrikçim şeklinde <gülüyor> ah nerede filminde ah, nerede? onları biliyorsun evet. böyle çift olarak görürüz bence çok eğlenceliler Ferit ve Huriye Onun dışında benim en etkilendiğim filmlerden biri Vesikalı Yârim Orada da İzzet Günay'da Türkan Şoray'ı görürüz ee, Aslı mesela Türkan Şoray e, Kadir İnanır'la bir e, eşleştirilir evet. o Selvi Boyun'un al yazmamı sayesinde. E, ama bence e, bu film inanılmaz. Bu filmdeki e, o e, kimya da inanılmaz. E, Halil ve Sabiha'nın aşkı. E, Biraz, birazcık aslında, e, aslında alternatif de gitmiş oluyor. Yani çünkü işte o dönemdeki filmlerde e, hani mutlu son vardır ama belli. De ...böyle hani toplumsal kurallar vardır ve hani vesikalı yardımda birazcık daha aykırı hani hı hı. iki tane ucunda aşkı anlatıldığı için aslında. Evet, evet. Ee, çok güzel bir repliği var. Çok eskiden rastlaşacaktık diye. Evet. Ben ondan çok etkilenirim. Bir de tabii <gülüyor> çok güzel bir e, soundtrack var. Ee, onun dışında ben Türkan şurayı Tanju Gürsu'ya da çok yakıştırıyorum. Çünkü Tanju çok tatlı bir adam. Ee, fosforlu Cevriyem'de mesela. Ee, Kıti Çetin'le Fosforlu cevrinin aşkı da bence çok tatlıydı. Onları listeye ekledim. Ee, unutulmaz sahnesi Hint dansı, doğaçlama. Evet, hatta o <gülüyor> lobisine de yansımıştır. Aynen. Ee, utanmıyorsun değil mi? ...kullanmıyorum fosforlu. <gülüyor> Oradan en sevdiğim replik. Ee, bunun dışında... ...Edison ve Hülya Koçiğit ikilisini... ...çok severim. Aslında mesela Edison... ...Filiz Akın'a daha evet, çok yakıştırılır. yakıştırılır. Hülya Koçiğit de Kartal Tibet'e yakıştırılıyor. Bu arada ben de çok... E, ...ikisini çok... E, ...tatlı buluyorum ama... E, ...Hıçkırık'ta... Hı hı. E, ...Edison ve Hülya Koçiğit çok etkileyiciydi. E, ağlattılar yani. <gülüyor> e, onun dışında... Ee, Salako, Kemal Sunal ve Meral, Meral Zeren aşkı. E, i̇lginç bu. <gülüyor> Aynen Emine ile Salako'nun aşkı ee, bence etkileyici. Tabii ki e, unutulmaz bir çift Berginde Doruk Ayhanışık var. Evet mesela ben bunu ilk söyleyen düşünmüştüm aslında. Ha evet. evet. Ya evet çünkü ilk söylenmesi gerekenleri söylemek istemiyorum şu anda. <gülüyor> E, bu da böyle etkileyici bir aşk. Çok Yeşilçam değil ama e, benim en favori aşkım ağır roman Salih hı. ve Tina aşkıdır. E, nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Tapıyorum sana hastayım. <gülüyor> Geçmiş olsun. E, bunun dışında şöyle çiftler de var. E, Hülya Avşar, Tolga Savacı. Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses. Ee, sayılırsa ki illa e, karşı cinsi olması gerekmiyor Metin Akpınar Zeki Alasya'da bir çifttir Yeşilçam'ın evet. <gülüyor> Bu arada ben Tolga Savacı ile Banu Halkın'ı da ekleyebilirim Aa, Evet onlar da eklenebilir doğru ee, Ayşen Guruda ve Şener Şen Evet ve Cihi özellikle Evet onlar var Tabi Adile Naşit Münir Özkul'da unutmamak lazım ee, Çiftlerimiz böyle Evet, Adina Nashdenin mineralisklünün aslında e, ilişkileri çok ilginç. Yani e, hani bakıldığı zaman e, örnek aslında. Yani, evet. Doğduğumuzdan biridir hani bizim bildiğimiz ha -ha. bir model ya da e, şey. Aile yapısı. Aile yapısı olarak o ilginç. Ama evet. yani, Cuk diye oturmuş olması da çok ilginç ve ikisi de aslında e, özel hayatlarında çok farklı acıları yaşamış insanlar. Evet. Yani, mineralisklünün de çok fazla iniş çıkış durumu var ama yansıyan. ...ekrana ve e, yani beyaz perdeye daha doğrusu o ilginç Hı -hı. bir şey olmuş. Evet. evet. Ee, biraz daha aşk kuruna yapılan çılgınlıklardan bahsedelim. Mesela bu, bu, şimdi tabii bunları konuşuyoruz böyle ama bunların hepsi birer liste. yani, yani liste. <gülüyor> liste mi istiyorsun yoksa ben de? <gülüyor> evet, öyle değil mi? <gülüyor> tamam. Ee, i̇lk çılgınlığımız e, vecinin uçakla <gülüyor> Fikret'in tepesine inmesi diyebiliriz. Ee, gülen gözlerde. Ee, aynı şekilde Kadir İnanır da otobüsün tepesinden e, sarkmıştı. Ee, şey Tarık e, Pardon Tarkakanda e, Akan ah da de ah aynen pardon. Ee, Kadir İnanır'ın e, burada bir olayı var. Hı, hı. E, ...Fatma Girik onu gözlerini vermişti. Mesela bu çok acayip bir çılgınlık bence. <gülüyor> Birden mavi gözlü bir Kadir İnanır'la karşılaşmıştık. Ben o filmi izlememiştim. Evet, çok acayipti. Ee, onun dışında... E, ...Şaban'ın Semra Hoca için... E, ...derste üç kere mö e, ...ve e, boynuna çan takması da çok acayiptir. <gülüyor> Hababam sınıfı sınıfta kaldı bu da. E, Kibar Feyzu da Feyzu'nun Gül'o için <gülüyor> Şener Şen'e katlanıp defalarca köye dönmesi de çok acayiptir. Ee, bence Sadri Alışık'ın Müjgan saplantısı evet. çılgın bir aşk. Yani artık Müjgan'ı aşmış bir aşk bence. Ve gerçek kaybedenler aşkı. Evet Kaybeden aşkı. yani çünkü bence Müjgan o kadar abartılacak <gülüyor> bir karakter değil ama Sadri Alışık'ın e, dilinden gözlerinden çok daha büyüyor. Hı hı. O yüzden çok etkileyici. Ee, Arabeskteki kayanın azmini de unutmamak evet, evet. lazım. <gülüyor> hani orada da gerçekten çılgın bir aşkla karşılaşıyoruz. Ee, Batal Gazi'nin oğlunda Battal'ın İren'e olan aşkı. Bunun için saray basıyor. Bence çok <gülüyor> acayip. Ee, Kader'de Bekir'in... Gözünü açıp kendini Kars'ta bulması. <gülüyor> yani çok Yeşilçam değil yo, ama yo. E, Türk sineması adına ben çok eğlenceli. E, sevmek zamanında e, Halil'in bir resmi aşık evet. olması evet. var. E, bunlar bence epey çılgın aşklar. Evet oldukça çılgın aşklar. Ama mesela bunların e, arasından bir tane de ben ekleyebilirim efendim. Killing'in e, Dina'ya olan aşkı aslında ha, Türkçe'de evet. Suzy olarak geçmiş. Hı hı. E, her zaman partnerdir mesela bu da bence bizim özellikle Yeşilçam'a baktığımız zaman şey tabii konunun kendisi Yeşilçam e, menşeli değil İtalya menşeli ama hı hı. E, o da bizim ekranlara yansımış ilginç bir şey var orada. Biraz daha böyle e, hani e, değer yargımıza göre farklı bir aşk olsa da hı hı. hani. 14 Şubat'tır. <gülüyor> <Onu da gülüyor> bütün aşklar bakbuldür. Evet. Şimdi, şimdi istersen bir şarkı hani böyle bu Hı -hı. arada e, girelim diye düşünüyorum ben. E, hani böyle cici kızlardan bir şarkı Evet neşeli sen. bir aşk şarkısı olsun. Hı -hı. Dinleyelim o zaman. Tamamdır o zaman cici kızlar geliyor şimdi. Lende. Evet efendim 94.9 Açık Radyo'da Yeşilçam Arkeolojisi Programı'nda benden Zutkulu ve değerli konuyum Semra Uygun'la birlikte 14 Şubat <gülüyor> sebebiyle biraz Yeşilçam aşklarından bahsediyoruz. Ya da hani bizim de aşk olarak nitelendirdiğimiz ve çılgınlıkların biraz önce bir listesi vardı minik. Semra sağolsun o listeyi bizlere sundu. Şimdi tabii Yeşilçam'a bakınca hani bu aşk konusuna bakınca biraz Yeşilçam Hani e, mesela belli bir dönem özellikle siyah beyaz filmlerde konuşma aksan üzerinde çok durmuş ve yani İstanbul Türkçesi hı hı. kullanılmaya çalışmış. Aşklar konusunda da hep böyle bir e, aslında şey var böyle bir mutlu sona illaki oturtması gerekiyor gibi böyle bir formül bulmuş kendisine. Hı hı. Ve ben biraz dikkat ettim aslında biz hani böyle listeler yaptığımız zaman hep bu aslında mutlu aşk formülüne uymayan şeylere de dikkat etmişiz. Yani çok ilginçtir aslında. Evet. Hani e, Ama ben yani Çam'ım gerçekten hep on, her şey olacak işte. Zaten arabesk filmde de aslında onu biraz tiye alıyor ama... <gülüyor> hani ...her şey olacak, şeyler gelecek, başlarına geçecek. felaketler. Ya da hani siyah beyaz bazı melodramlarda da hani böyle... ...inanılmaz şeyler oluyor yani işte sen bana bunu söylemiştin... ...devamlı için tutuyor arkadaşım, söyle onu falan. E, yani hep böyle ama böyle bir naiflik de vardır. Yani Hı -hı. Yeşil Çam'da ama o aşk hep bir, bir yerde hep mutlu sona bağlar. Birazcık kadına bağlı galiba. E tabii yani <gülüyor> kadının fedakarlıklarına değil mi? E, yani o da var ama hani bazı formüller aslında şey olmuyor hani e, böyle kesilmiyor da buradan şuna bağlamışsın. Senin de radyodan önce konuşmuştuk ama Hı -hı. bu e, hani Türk filmlerinde en sevilen aşk filmi nedir? Denildiği zaman işte atıyorum sevmek zamanı başka bir yere konur belli bir evet. çevre onu söyler ama herkes böyle al yazmadım selvi boylum al yazmadım der. Evet. Hatta bugün sırf o hani o klişe olduğunu düşündüm şimdi radyoda o şarkıya yer vermemeyi de düşündüm ama yani aşk olduğu zaman yeşil Yeşilçan'da kesinlikle selvi boylum al yazmadım hikayesi vardır. Hı hı. Bu konuda seninle anladığım kadarıyla biraz farklı düşünüyorum. Evet kesinlikle. <gülüyor> <mi? gülüyor> yani orada neydi hani işte az yere İlyas'ın aşkı hı hı. hani öyle çok inişlidir çıkışlıdır ama işte o iniş çıkışlının şey önemlidir ve hani ne olursa olsun bir şekilde işte Türken Şoray kesinlikle işte İlyas'ı seçmelidir gibisinden aslında böyle insanların içinde olan çünkü neden? Türkan Şoray ile birlikte işte Kadir Kadir inananı eşleştirdikleri için fiziksel olarak belki şey olur ama ...ben orada her zaman için Ahmet Mek'in tarafını e, Ama onu bir aşk filmi olarak nitelendiriyorsak... E, ...İlyas'a olan aşkı aşk zaten... ...diğeri değil. Evet. Artı <gülüyor> İlyas'ı seçerse... E, ...mutlu sonları olmayacak. Yani o zaman aşk olmayacak. Çünkü bir süre sonra rutin bir hayat olacak. Çocuk bakacaklar. işte çocuğun okulu. Evet. <gülüyor> Ondan sonra... E, ...işte hastalıklar, şunlar bunlar falan. E, yani... Asya'nın seçimi doğru, mantıklı Hı. ama aşk değil. Anladım. <gülüyor> ama aşk bir emektir hani diye orada. Yani aslında orada <gülüyor> biraz İlyas'ı da cezalandırıyor. Hı. O da bir aşktır diyorsun ama. Evet ama ben İlyasçıyım. Anladım. Neden İlyasçıyım? Çünkü şöyle onunla yaşadıkları o heyecanı yani insan hayatında tatması gerekiyor. Hı hı. Ee, ama eğer bir çocuk bakacaksan ve hani e, daha güvenli bir hayat istiyorsan, Jameshit doğru seçim. Ee, fakat e, hani o e, aşkın bütün duygularını yaşamak tatmak istiyorsan, e, İlyas'la yaşadığın şey güzel. Anladım. Bir de aslında çok fazla seçeneği yok zaten. Yani hani İlyas hiç güven vermiyor. <gülüyor> Ama aşk da öyle insanlarla yaşanıyor hani hmm. o kuvvetli duygular ne olursa olsun. Anladım, çok, çok kaptırmamak çok lazım. <gülüyor> o yüzden aslında evet o yüzden doğru seçim yaptı. Çok kaptırmadı. Hani Hı. sonuçta eğer gerçekten kör olsaydı eee peşinden gitmeye devam ederdi. Hayır tadını çıkardı. Ondan sonra da doğru e, şekilde ona devam etti diye düşünüyorum. Ama şimdi yani ben düşünüyorum böyle hani kadınlar için kadınlar yönünden de baktığım zaman aslında iyi ama onun yaptığı da hani biraz şimdi dedikodu programı gibi olmuş. Hani evet şey evet, oldu. Ama <gülüyor> e, hani şeydir o bizim bizim birazcık hani sinemamızın e, hani böyle bir kitlendiği noktadır aslında. Ben de yani şey olarak eee güzel de de. Yani çünkü romanın kendisi güzel. Romanın kendisi bütün evet. soruları sordurdu Yani ben filmi açıkça söylemek gerekse hani böyle çok e, hayranı dilimdir, hani birazcık e, farklı baktığım için ama Roman'ın kendisi çok güzel bir roman ve hikayenin kendisi çok güzel bir hikaye olduğu için aslında bunları düşündürtüyor diye. Hı hı. Orada zaten bir de aşk değil de sevgi kavramından bahsediliyor, hani bu evet. birazcık farklı, yani biraz daha e, zamana yayılan, biraz daha e, evet. içinde tutkular olmayan daha böyle sakin bir duygudan bahsediyor yani e, ve e, seçim yapacak bir durumu da yok aslında çünkü iki seçenek yok. ...nedir diyor zaten hani bunu sorguluyor. Ee, emeğe varıyor. Bilmiyorum. Sence nedir? Ben e, Ahmet Mekin... Yani emektir. hayır sence sevgi nedir? Emektir mi? <gülüyor> <gülüyor> yani... Evet, şey bir konu. Programa ile geçirdim şimdi. <gülüyor> Soruları vardı. Bile, bilemedim bir anda efendim. <gülüyor> <gülüyor> ya yani dediğim gibi e, yani servi boyluma aslında. E, hani film olarak yani aşk filmi de şey olur ama ben e, işte İlyas hani Kadir İnanır'dan dolayıdır bunu da bilmiyorum. Çünkü oyunculuğuyla ilgili pek ee, hani birazcık daha Ahmet Mekin'in oyunculuğunu da orada daha beğenirim ben Evet ben de o doğru ee, Ama belki de bu aslında bu bile Belki de Kadın'da da çok iyi oynadığını da göstermiş olabilir yani Çünkü kendisine karşı bir antikotum evet. evet evet o da, o da doğru tamam, Öyle olabilir ee, Türkan Şuray da çok iyiydi Evet evet o filmde özellikle Evet Öylemiş. Yani doğru sen aslında baktığım zaman yani Vesikalık Yârim e, Selva Oyluma'da yazmalım Hı hı. İlginç belki aslında burada belki e, oyuncu olarak bahsedilmez ama mesela Yeşilçam'ın en büyük aşklarından birisi galiba şey Rüçhan Adlı'yla Türkan Şoray'ın arasındaki. Çünkü hı hı. bütün kuralları Rüçhan Adlı koymuş aslında hani Türkan Şoray kuralları denilen kurallar var. Aslında o, evet. o koyuyor onun için belki de buradan dolayı da o, o filmleri de ilginç aslında böyle biraz. Şey, ...farklı bir tarafta da kalmış. Burada seçtiğim başka bir konu vardı... ...Femme Fem evet, Fataller ile Ya Benim e, Türk sinemasına... Yani ...Yeşilçam'da en sevdiğim kısım... ...Femme Fataller'in kıs <gülüyor> olduğu filmler... E, ...yani ben onlara daha yakın hissediyorum kendimi. Femme Fataller sevemez mi... <gülüyor> <gülüyor> Onlar hep ilişkileri bitirir, ayır, insanları ayırır mı? Hayır, onların da kalbi var. Buradan yola çıkarak böyle bir liste hazırladım. Şimdi listeni bilmiyorum ben, çünkü Aha. gerçekten e, yayında duymak istedim ben ama burada bir araya gireyim. Listende Lale kız var mı? Var tabii ki. Lale la biz ilk ilk programı Lale Bey kızla yapmıştım ben Aha. ve e, bu konuyu sordum ona e, ve bana şey dedi. E, ben ben katılmıyorum bunu dedi. Demanla ben ayıranım dedi orada. Ben ayıran değilim ki benim elimden gelip alıyorlar demişti. <gülüyor> evet doğru aslında yani. artık yeni bir hayata başlamış oluyor o adam. Ee, Lale Belkıs'ta sonra eski sevgilisi bir şekilde e, onu geri ama genelde çocuk oluyor böyle durumlarda arada. Hani e, sonuçta çocuğa karşı koyamıyorlar. Ama mesela efendim, Feterlerden e, Lale Belkıs'ın direkt olarak bu konuya çıktığını e, söyleyebilirim. <gülüyor> yani. e, Türk kadınlarına e, ilişkileri öğrettiğini söylemişti değil mi? Öyle bir sözü vardı Lale Belkıs'ın. O hatırlamıyorum yani. Şimdi benim listemde ilk sırada e, şekerpare var. <gülüyor> <gülüyor> yaprak Özdemiroğlu ile İlaç Aşkı. Burada değişik konular çıkabilir. Çirkinler de sever. <gülüyor> ama ee, senin Yaprak Özdemiroğlu'nu olduğunu fəmofatel olarak alman daha ilginç bende burada. Aa, değil mi? Kesinlikle öyle. Baktın açıya göre değişir ama. Ee, yani. yani işte Cümlü ile şekerparenin aşkı mesela burada çok. Ee, hoştur ee, onun dışında e, Ahu Tuğba Tarık Tarcan aşkı vardır birkaç <gülüyor> kere çıkar karşımıza ee, Mehtap'la Orhan'ın aşkı evcilik oyununda hı hı. Ee, mesela burada da aslında bir fen fetal olmasına rağmen Ahu Tuğba e, Tarık Tarcan çok iyi davranmıştır ve e, hatırlarsan e, karısı geliyor diye karısıyla birlikte olsun diye evi terk etmiştir Geçici bir e, eşken. E, Hakan Balamir ile Sarpil Çakmaklı aşkı var. Hı hı. <gülüyor> 14 dört numara. E, burada Sarpil Çakmaklı Yaprak diye bir hayat kadını oynuyor, fay şeyi oynuyor. <gülüyor> e, bunun dışında e, Lale Belkıs. Hı hı. Lale Belkısı genelde ya e, Kartal Tibetle görüyoruz, ona aşık oluyor. Ya da Edison'a aşık oluyor. Mesela Sezercik Aslan parçasında Edison'a aşık. Yani daha doğrusu Edison'la birlikteydi. Ee, bir Demet Menekşe'de Kartal Tibet'in karısıydı. Evet. Yani aslında burada Lale dediği doğru galiba. Evet, hani zaten evet. o filme özellikle o konuya girmiştik. Oradan söylemiştim <gülüyor> onu. Ee, onun dışında e, Müjdar... ...genelde Faruk Peker'e aşık oluyor. <gülüyor> evet. Çok yanlış bir seçim. <gülüyor> Onu görüyoruz. Ee, Hülya Avşar, Kenan Kalav aşkı var. Hülya Avşar'ı da bir fan olarak görebiliriz. Ee, Suçlu Gençlik filmini seçti san aslında. ...Paranın Esirini seçtim. Anladım, okey. Evet. Ee, aslında orada galiba... ...Kenan Kalav daha bir... E, ...şey böyle sıra dışı bir karakteri oynuyor. <gülüyor> Böyle herkese abi boncuk dağıtan bir adamı oynuyor. Ee, Banu Alkan Kadir'inin aşkı var. Aşkların en güzelinde. Hmm, onu hiç düşünemiştim. Evet. Evliler, ee, işte çocukları hasta vesaire. Bu da gayet güzel. Boşanıyorlar sonra. Ee, bir de e, benim en büyük favorim Tarkan Viking kanında Ursula ile... <gülüyor> Tarkan'ın aşkı var. Kısa süreli. Evet. Eva Bender fan fetal Evet feta Eva Bender. Gerçekten en büyük fan fetal. Ee, i̇şte orada böyle çok kısa bir sahneleri var. Ee, i̇şte e, orada gayet hoşlar. Aklıma gelenler bunlar. Fan fetaller. İlginç. Gerçekten çünkü zaten şekerpare fenfatel olarak ele alman zaten oradan ilginç oluyor. Ee, biz ayrılan sürenin sonuna geldik bu arada. Oo. Evet, aslında daha konuşacak bayağı konu var ama bizim evet. programımız biraz böyle e, kısa süreye efendim. Hı hı. E, biz her hafta e, salı günleri saat 15.30'da Yeşilçam Arkemiyesi'nde Yeşilçam'la ilgili konuları ele almaya çalışıyoruz. Ben özellikle Yeşilçam'ı araştıran Yeşilçam'ı seven insanlarla da Yeşilçam üzerine muhabbet etmeyi çok seviyorum. Yine Kitaplar, kitap yazan dostlarımız geliyor. Ee, onun dışında e, değerli konuklarımız var ama bu tip konularda bir dahaki sefere bir başka programda seninle evet, tekrar gelmek isterim. Burada programda konuk olmanı isterim ben de. Çok teşekkür ediyorum teşekkür geldiğin ediyorum. için. teşekkür ediyorum. O zaman herkese e, 14, <gülüyor> 14 Şubatlar mı? <gülüyor> Sevgililer gününüz <gülüyor> kutlu olsun. Sevgilisi olanların kutlu olsun. Sevgilisi olmayanlar da o kadar üzülmeyin efendim. Sizlere. Yalnızlık ölüm... da güzeldir. <gülüyor> Güçlüdür. <gülüyor> Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Yeşilçam arkeolojisi. Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri.